Elçilerin İşleri, 26. Bölüm Agrippa Pavlus'a Kendini savunabilirsin, dedi. Bunun üzerine Pavlus, elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki, sen Yahudilerin bütün törelerini Ve sorunlarını yakından bilen birisin Bu nedenle Beni sabırla dinlemeni rica ediyorum Bütün Yahudiler Gerek başlangıçta kendi memleketimde Gerek yarışalimde Gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler Beni eskiden beri tanırlar Ve isteseler Geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisiliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu, on iki oymamızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım! Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de, sıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim. Ve yarış elimde bunu yaptım. Başkahinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çaptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki, Onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde baş kahinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım! Öğlende yolda giderken, gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan, güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştı. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Sağ ol, sağ ol, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Ben de, ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rabbim. Hadi ayağa kalk. Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine, hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerine açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. ''Bunun için ey Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Yeruşelim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor büyük küçük herkese tanıklık ediyor. Benim söylediklerim peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildi. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilk olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Pavlus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle Pavlus Çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor. Dedi. Pavlus. Sayın Festus. Dedi. Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve atla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyor. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar... ...ücra bir köşede yapılmış işler değildir. Kral Agrippa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum. Agrippa, Pavlus'a şöyle dedi. Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip mesihçi mi yapacaksın? İster kısa, ister uzun sürede olsun, dedi Pavlus. Tanrıdan dilerim ki yalnız sen değil. Bugün beni dinleyen herkes... Bu zincirler dışında benim gibi oldu. Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok. da Festus'a Bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi. Dedi.